Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Teknik Masa'da Barış Demirel'le birlikteyiz ve konuklarımız Burcu Şahin ve Aslan Erdem. Hoş Haydi. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, Burcu ve Aslan'la bugün Onat Kutları konuşacağız. Ee, peki neden Burcu ve Aslan'la <gülüyor> özellikle <gülüyor> Onat Kutları konuşacağız? Ee, Burcu ve Aslan bir süre önce e, yaşanmış ağır bir ezgi, Onur, Onat kutları için, pardon Onat kutları için bir Harita adlı bir e, kitap yayınladılar ve bu kitap Yapı Kredi Yayınları tarafından e, yayınlandı. E, Tabii kitabı da konuşacağız ama önce biraz e, Onat Kutlar kimdir oradan e, başlayalım. <gülüyor> Tabii ki. Ee, ben başlayayım. Onat Kutlar aslında. E... Türkçe Edebiyat'ın tam modernleşme e, başlangıcında kilit yazarlardan biri. E, 1950 kuşağı diye aldığımız e, bugün ve hatta çokça referans verdiğimiz dönemin e, başat yazarlarından biri. Çok az yazdı. E, tek kitabı var neredeyse. Adanılan İsak Ondan sonra, bölümden sonra derleyip toparlanan e, bir kitap daha var. Karameke. E, sinema yazıları var, denemeleri var, e, şiirleri var. Fakat e, Magno Opus'u İshak... Hı hı. ve e, bugün yani nasıl bir yazar diye e, hiç bilmeyenler için bir tasvir yapmak gerekirse Türkçe edebiyatta 10 e, kitap seçelim sadece öykü türünde ama en iyileri olsun dersek o İsak 10 kitabın mutlaka içinde hı hı. bir e, yapı 8 hikayeli inanmıyorsam 8 hikayeyle füsüne katlı şey diyor. Asla unutulmayacak, ve onsuz olunmayacak bir hı hı. E, edebiyatta bir temel taşı gibi bir yazar aslında. Ama buna rağmen sanki çok da konuşulmayan biri. Evet bence de çok da e, hani hep e, senin de dediğin gibi İshak söz konusu edilir. Onat kutlardan bahsederiz. Onat kut yani kutların önemli biri olduğundan da bahsedilir ama sanırım edebiyatı üzerine yapılmış ilk derli toplu evet. çalışma sizin çalışmanız değil mi? Evet. Evet ilk derli toplu e, fakat şeyleri almak lazım e, Turgut Çeviker'in bir kitabı var Onat Kutlar Öldükten sonra e, biraz antoloji tadında hem Onat Bey'in metinlerinden seçmeler hem de e, ölümü üzerine erken ölümü üzerine e, gazetelerde yayınlanmış anma yazılarının derlerinin toparlandığı fotoğraf bir evet, işte, söyleşilerin de içinde olduğu bir kitap. Miliz Kutlar'ın çektiği fotoğrafların içinde olduğu Hı -hı. bir Hı -hı. kitap. Bir de e, Hülya Uçansu'nun bir çalışması var. Mektuplar. E, bu da evet mektuplar <gülüyor> <gülüyor> derlemesi aslında. Evet biraz da şeyden bahsedelim. Yavaş yavaş artık Onat Kutlar'ın evet, 1950 kuşağı içerisinde yer alan bir yazar. Nedir 1950 kuşağında Onat Kutlar'ın rolü? E, ya doğru oldu <gülüyor> evet. Evet, ya biraz şey. tanımlanamaz bir yapısı var aslında Aha, yani evet. belki ikinci yenicilerin bu itiraz ettikleri şey var ya biz ikinci yeni ...diye bir şey değiliz aslında. Böyle evet. bir grup oluşturmadık meselesi aslında yine e, belki her edebiyat kuşağı için geçerlidir... ...ama bizim edebiyat tarihçileri olarak dilim tırnak içinde e, bir şekilde sınıflandırmamız gerekiyor. Ve 1950 kuşağı içinde yine tanımlanamayacak bir e, yazar Onat Kutlar'da. Yani Demir benziyor mu? Hayır benzemiyor sayacağım zaman. Feride benziyor mu? Benzemiyor. Hepsi yine ayrı ayrı e, edebi özellikler, e, barındıran yazarlar. Bir de şöyle bir şey var. Dediğin şey çok doğru. Hani e, evet edebiyat tarihleri söz konusu olduğunda belirli akımlar ve belirli gruplar etrafında toplamak biraz Hı -hı. işin kolayına evet. kaçmak da gibi. Yani Hı -hı. çünkü bunlar çok evet bir e, 1950 kuşağı diyoruz ama bu böyle homojen bir şey değil. Evet. Aslında birbirlerinden çok farklı e, edebiyatlar üretiyorlar ama bir şekilde onları birleştiren şeyler de var. Kuşkusuz. Evet. Kaynaklar olabilir bu, beslendikleri kaynaklar. Kaynaklar, e, biraz daha hani edebiyatta durdukları yer çünkü biraz hı hı. yani o döneme göre daha protest bir evet. tavırları var. Evet. Dille hı hı. çok ciddi bir meseleleri var. Hı hı. E, yerleşik edebiyatla çok ciddi bir meseleleri var. Ve aslında 50'ler yani dünya edebiyatıyla hı hı. bayağı eklemlendikleri hı hı. E, o... Eklemlenmenin de onlar üzerinde etkilerinin çok yoğun olduğu. Bunların çoğu çünkü e, çeviriler yapıyorlar, dünya edebiyatını Hı -hı. yakından e, takip ediyorlar. Onat Kutlar örneğinde sinemayla oldukça Hı -hı. yakın bir ilişkileri var. Farklı disiplinlere de bu edebiyatın, Hı -hı. yani metinlerin de dışında bir e, iletişim, etkileşim Hı -hı. de biraz onları sanırım kesiştiren şeyler... Peki Ve hiç o... acemi değiller. Evet acemi <gülüyor> değiller. Yani mesela Onat Kutlar Edebiyatı'nı e, özelliklerinden bahsetsek. E, mesela 1950'li kuşağa dediğimizde aklımız hemen e, şey Sait Faik'le başlayan o modernleşme süreci. E, biraz Fransız felsefesi işte o varoluşçuluk meselesi e, hemen aklımıza geliyor. Mesela Demirözlü'de, Feride Tükü'de o minimal yapılar... E, isimler arası bakış işte o çok seslilik hepsi var fakat Unatıklar'da bunlardan farklı olarak doğuyu da bir e, içine alma hali var işte bir anda hafızla karşılaşıyorsunuz Unat'ta e, bunda hem çocukluğu ve o babasıyla kurduğu ilişkide aldığı şeyler var. O doğu biraz oradan geliyor. Hatta Antep doğumlu olduğum sanılıyor diyordu. Hep. <gülüyor> Değilim aslında ama. Evet aslında evet. değil. Alanya'da doğmuş. Evet. Ee, ama işte şey o çocukken işte babasıyla ilgili bir anısını anlatıyordu. Ee, daha önce TRT'de bir kayda gitmiştim. Orada bir e, kayıtta Onat ile yapılan bir söyleşiyi de yayınlamışlar Arda ufacık. Ee, i̇şte babası gece 3'te sabah 3 diye anlatıyor bunu tabi sabah 3'te uyanıyor işte acı kahve hafız divanı okumaya başlıyor. Ee, Onat böyle bir ortamda büyüyor aslında ve e, bu kuşkusuz bir şekilde e, tercihlerine yönelimlere e, estetik anlamdaki tüm o bağlama sirayet eden bir e, çizgi çiziyor Onat Bey için. E, haliyle e, edebiyatta da, da bu yapısı var o büyülü gerçekçilik bir anda pat diye tam gerçekliğin ortasında bir yerde o her şeyi kıran bir hale bürünüyor. Çok olağan ee, ve olmuşsun. çok olağan bir şey. Yani bu e, şey için <gülüyor> belki şöyle bir ters çevirme ya da diğer ayakla baktığımızda e, sanki tüm o günlük hayatın gerçekliğini çok sıradan olmayan gerçeküstü bir şey gibi anlatıp ama çok böyle olağanüstü bir yapıyı çok sıradan, çok gerçek ve e, hayatın ta kendisiymiş gibi anlatan da bir hı. öykü çizgisi. Bu da aslında bir dil çalışması yani inge evet. meselesini Kesinlikle. gündeme getiriyor. Yani farkı ne dersek e, Onat Kutlar'ın dil üzerine çok fazla yoğunlaşması bunu sağladığı şey o. Hı hı. Kuşkusuz hı hı. bu dil çalışması... Derinlikli bir e, görüntü sergiliyor aslında. Hah, görüntü sergilemek. Bence bu e, yani dil çalışmalarının e, bu mesela bugün de bazı yazarlarda dil daha görünür bir şeye dönüşmeye başladı ya. Sanırım bunun ilk nüveleri buralarda atılmaya başlıyor değil mi? Dilin daha böyle somutlaşması e, evet, ve evet. somutlaşırken tabii bu Onat Kutlar özelinde belki sinemadan da. Yani sadece yani tabii kendi okuduğu metinler, dinlediği şeylerinde e, şüphesiz etkisi vardır. Ama e, sinemanın da bu e, metinselliği e, göz evet. önünde bulundurması biraz belki onun o e, yani iki farklı görme şeklini bir arada düşünebilmesi. Hem sinemayı evet. hem Hı -hı. E, metni Kamerayı yazmanı. Kamerayı hissediyoruz bir şekilde evet, onu... hikayeleri okurken. Çünkü dolaştırıldığını böyle bize yavaşça e, film seyredermişiz gibi oluyor okurken. Bu, bu da mesela yine 1950 kuşağı dediğimiz bu kuşakta çok aslında... ...yani görmenin başka şekillerinin metinle birlikte var olması... ...bir de mesela şimdi sen Leyla Erbil çalıştığın için şey de aklıma geldi... ...bu mesela gündelik hayatın kendisinin daha önemli bir şey halini alması... ...gündelik hayatı yeniden, gündelik hayat üzerine yeniden düşünmek... ...yine Leyla Erbil örneğinde arşiv, gazeteler... Mesela Hı -hı. bunların da metinlerde daha e, yer etmesi Hı -hı. hatta bizzat o metinlerin Hı -hı. içine Hı -hı. konması. O gündelik hayat dinamiklerinin değişmesi ve aslında hani devrim dediğimiz şeyin hayatı değiştirecek bir şey olması. Hı -hı. Hani bunun sadece siyasetle, politikayla Hı -hı. E, değil. Bizzat hayatın kendini dönüştürmek ve o dönüşen hayat üzerine yeni bir dil kurmak Hı -hı. ve bunu Hı -hı. anlatmak Hı -hı. ve bunu aktarmanın farklı yollarını Bulmak da sanırım bu kuşak evet. için önemli bir şey ve Onat Kutlar'da evet. da bunu görüyor biliyor muyuz diyebilir miyiz böyle Bence bir şey? çok iyi tespitlerde <gülüyor> bulundunuz <gülüyor> ve söylediklerinizin böyle karşılık olarak verilecek kelime söylediklerinize aydın bu insanlar. Yani Leyla Erbil'de de aynı tavır var. Onat Kutlar'da da aydın dediğimiz yazarlar bu kişiler. Bunun içinde işte o politik tavır da yer ediyor ve o politik tavrın edebiyata... Sirayet etmesi meselesi, dil üzerine çalışma meselesi bir araya geldiğinde yapay olmayan sahici bir edebiyat hikaye ortaya çıktığını düşünüyorum açıkçası. Evet aslında şey yani bu edebiyatta bir yansıması var. Bunun yaşamsal tercihlerde de yani günlük hayatta da bir yansıması var. E, kitabın hazırlık sürecinde Burcu'yla... E, Acaba Onat Bey'le Onat Kutlar'la tanışan onunla yarenlik etmiş kimler var onlarda bir tanışsak görüşsek gibi bir e, arayışın içine girdik ve kiminle görüşsek hep böyle Onat e, Kutlar'dan bahsederken daima e, böyle onun büyülü bir dokunuşu olduğundan bahsediyorlar Hı -hı. ve e, aslında bu büyülü dokunuş şeyde unatkuları birebir tanımayı gerektiren bir dokunuş da değil. Ya yani metinleri okudunuz, iskoku okudunuz, aslında bu büyük birli dokunuş okunun kendisine de geçen bir yapı. E, bu nasıl oluyor diye bir yandan düşünürken yani aslında e, ya yani bu işte edebiyat, sinema, edebiyat eleştirisi, işte biraz felsefe, işte bu sinematik süreci aslında bunun her biri baktığımızda e, hepimiz de biliyoruz bunu aslında birer iktidar. ...ilişkisinde dönmeye çok teşni alanlar... ...fakat evet. e, Onat Kutlar'da daima... ...hayatı genişletmeye yönelik bir... E, ...çaba var. Bunu Edebiyat'ında da görüyoruz... ...günlük hayatında da görüyoruz aslında... ...bu anlamda evet yani... E, ...çok politik ama... E, ...kesinlikle angaje bir... Hı -hı. ...söylemi de yok gibi... ...hayatın kendisi bir evet. pratik haline gelmiş gibi... ...insan olmanın karşılığı... ...tabı olarak evet. böyle yaşamakmış gibi... Yani, evet. ...Onat Kutlar gibi yaşamak ya da... gibi yaşamakmış gibi... Görünüyor. Bu bir de özgürlük alanı da açan bir şey aslında. Evet. Ve e, hani o özgürlük alanını da yeniden tanımlayan bir şeye de dönüşüyor. Çünkü yani 1950'lerde evet varoluşçuluk e, etkili ama bir taraftan hani psikanaliz mesela yani devrimcilerin psikanalizle tanışması ya da artık hani <gülüyor> aslında sangında bir süreç <gülüyor> böyle de bir süreç <gülüyor> böyle bir yani Freud ve Marx'ı bir arada düşünmek değil mi <gülüyor> bunlar da varoluşçulukla birlikte bu kuşağı Onatkutları da evet. e, başka şekilde düşünmeye hatta belki onları barıştırmaya değil mi psikanaliz ve <gülüyor> Freud ve Marx'ın ya da psikanaliz ve e, ne diyelim Marksizmi barıştırmaya yönelik bir e, girişim. <gülüyor> Girişimin de ürünlerinden bahsetmek mümkün olabilir mi? E tabii Yani aslında. öyle bir ekol olarak en azından. Evet yani tekil olarak baktığımız Firdet e de bunun bir e, karşılığı var. Demiroz'e de bir karşılığı var. Leyla Arbil'de en yoğun. En yoğun. Hatta S şey bunu cümleye döken o. Evet. Freud ve Marx'ı birleştirdim. <gülüyor> Sinan, Ama o... henüz kim? çözülmedi. Değil mi? Evet. <gülüyor> evet. Sen çözeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Umarım. <gülüyor> o Onat Kutlar'da da elbette var. E, ve şey... Tam da o ikili yapı aslında yaşam ve e, hayat hmm. ve edebiyat aslında bu ikili yapı e, tam da bahsettiğimiz evet, alan. rüyalar, bu, gündelik hayat <gülüyor> ve yaşamı dönüştürmek. Peki o kadar İsak'tan bahsettik biraz daha bahsedelim İsaktan <gülüyor> <gülüyor> isterseniz biraz da İshak'a konuşalım. Şey diyecektim şimdi o aklımdaydı. Tabii. Ee, i̇şte hem burcunu söyledi o semotoktoprakif bakış hem işte az önceki rüyalar, Freudian yorumlamaları alana açan söylem. Ee, şey çok belirgin. Onatıklar'da antıcılar herhalde hepsi çocuk. Hı hı. Yani dünyayı çok saf değil bir noktadan görme e, durumundalar. Ve işte her şey geliyor aklıma. Feth Fethin işte ya büyük gerçekçilik Güney Amerika'da değil Türkiye'de doğdu. <gülüyor> Onatıklar yaptı ilk defa evet. gibi çok. Tabii. <gülüyor> Kocaman bir şey bu. Ee, ama hani birebir şey olarak baktığımızda, yani bir gerçekçilik şöyle bir şeydir deyip bir kare çizdiğimizde 16 kutlar bu karenin içine giriyor. Kuşkusuz. Fakat işte başka tartışmaları da açacak bir alan bu. Ee, dolayısıyla Fettin Hacı, evet bir alandan doğru bir yaklaşım ama diğer taraftan başka şeyleri de gerektirecek bir iddia bu. Ee, bu yapı aslında tam da İSAK'ın e, şeyi, omurgası. Aslında konuştuğumuz göstereyim. her şey İshak'tan çıkarıp konuştuğumuz. <gülüyor> yani onat kutlar kimdir'i hep İshak üzerinden cevaplıyoruz aslında. Ee, evet. O hikayeleri düşünerek bir onat kutlar çiziyoruz. Evet hayatı e, bir yerde duruyor. Hayat ve yaşam, işte edebiyat onlar için zaten çok iç içe ilerliyor. Yazdıklarından çok farklı insanlar değiller. Ee, bunu kendileri de söylüyor röportajlarında zaten. <gülüyor> Dolayısıyla tam konuştuk aslında şimdiye kadar da. <gülüyor> Peki evet. biraz şeye e, girelim isterseniz Sizin kitabınıza Bu kitap e, Onat Kutlar'a ne tür bakışlar Getiriyor Onat Kutlar'la ilgili neler öğreniyoruz e, Bu kitaptan Kitap aslında e, iki bölüm gibi Hı -hı. E, Bir ön sözler diyebileceğimiz bölüm var evet, Bu bölümde e, Hı -hı. Firuzan Demirözlü Hı -hı. E, Cevat Çapan Birer yazı yazdı e, Firuzan'ın iki yazısı var daha önce 90'larda yazdığı bir yazı ve ilk defa bu kitap için yazdığı bir yazıyla destek verdi. Ardından tabii öykü üzerine konuştuk ve çokça öykü üzerine incelemeler var. İşte Burcu'nun, Hilmi Hoca'nın, Hilmi Tezgör'ün, Murat Narcı ve Yüce Aydoğan, Cahil Oysat'ı delik yapan Hülya, Hülya şekerci Öyküler üzerine çeşitli teorik bağlamlar, kuramsal yaklaşımlarla öyküleri biraz... ...açmaya, e, daha böyle... ...görünür hale getirmeye çalıştılar. E, Mahmut Temizyurek şiirler üzerine... ...bir yazı yazdı. Selver Sezen kutup denemeleri... E, ...biraz daha görünür hale... ...daha açmaya çalışan bir yazı yazdı. Fatih Altuğ daha böyle geniş oylumdan alan... ...bir e, yazıyla kitapta. Ve devrimdilik yapan... işte sinema süreci, sinema yazıları... ...onat kutuların sinemayla kurduğu ilişki... ...bunu e, biraz daha anlatan bir yazı. E, böyle... ...çok yönlü ve yanahtıkları kuşatmaya gayret eden, olabildiğince genişten almaya çalışan bir kitap yapmaya çalıştık. Ee, aslında bir harita Öyle. çıkarmaya çalıştık. Evet. Bu yüzden evet. alt başlık bu anlamda severek koyduğumuz bir alt başlıktı. Ee, zaten girişte de şeyi söyledik. E, top 21, e, bütün parçalar oluşturulmuş, e, bütün adaları, işte bütün kıyıları i̇şte keşfedilmiş evet. bir harita <gülüyor> değil bu. <gülüyor> Her zaman onaktlar yeni katkıları, işte haritanın yeni parçalarını kayıp adaları bulmaya aday bir yazar. Dolayısıyla eminim işte yeni çalışmaları da teşvik edecek, tetikleyecek bir kitap olmuştur. <gülüyor> <gülüyor> Evet senin yazından bahsedelim. Madem yazar da burada. <gülüyor> <gülüyor> Biraz Bakın, <bakma> sen <gülüyor> Senin yazından ne kadar oldu bu arada? Kitap bir yılı Kitap... geçti mi? Yok. Yok henüz bir yıl olmadı. Nisan'da çıkmıştı. Aslında ee, evet baya. Aslında işte o yaz süreci malum hmm. e, işte okumaların. Ama şey ne kadar bir... sürdü? Yani bu hazırlanma süreci. Yapıları toplamaya başlamamız 2017. 2017 gibi evet i̇ki iki yıl, yıl kadar gibi. sürdü. 2 yıl gibi bir süreç. Evet yine de fena değil yani iki yıl <gülüyor> evet. bayağı iyi bir süreç. Evet aslında şey yani e, iyi olsun. Evet biraz böyle geniş geniş bekleyerek. Acelemiz yok. Yaptık. İyi yazılsın, bütün yazılar iyi olsun ve bu anlamda yazarlarımıza da teşekkür etmemiz gerekiyor aslında. E, okuyup hepsini birlikte değerlendirip bazı eleştirilerde bulunduk ve e, kendileri bunları düzeltme çekinmediler diyelim. Evet, evet, bu açık e, karşılıklı, bir evet yani <gülüyor> e, birlikte çalışmış olduk aslında yazarlarımızla Hı -hı. ve bu kitabın güzelliği de bence bu olabilir evet. olan kutlar için. <gülüyor> ya <Yani> hem incelenen <gülüyor> nesne çok sesli, hem evet. e, üzerine çıkan kitap çok sesli oldu. Bu evet. anda e, biz de eden bir çalışma Hı. oldu açıkçası. Ben ne yazdım? <gülüyor> <gülüyor> Açtım ve bakıyorum. E, Isaac e, kitabını e, oda alıp. E, ...bir Levinas'la bir okuma yapmaya çalışmıştım. Ee, onun bir ilya kavramı vardı. Ve okurken e, Onat Kutlar'ın İsa'ında da... ...ansızın böyle ortadan kaybolan şeylerin olduğunu fark edince... ...bu buna galiba uyuyor. Muhakkak ki Onat Kutlar Levinas'a <gülüyor> e, atıfta bulunarak yazmadı bunların hiçbirini ama... E, ...ben de okur olarak böyle bir şey uyandırdı. E, dolayısıyla bunun peşine düşmüş oldum birazcık ve aslında genel bir e, Onat Kutlar edebiyatında çıkarmış olduğumu düşünüyorum burada. Okur olmak, işte Onat Kutlar nelere ağırlık verdi, o ansızın kaybolmalar neydi? Aslında ölüme denk düşen şeyler bunlar birazcık da. E, ölüme denk düşen diyorum ama aynı zamanda hayatın da kendisi olan şeyler. Hmm. O bir anda yok olma meselesi, işte kağıtsız oynanan kağıt oyunu. Mesela hmm. çok çarpıcıydı, dördüncü hikayesiydi dördüncü. yanlış hatırlamıyorsam. Ya da olmayan bir parmak, beşinci parmağın olmayışı. Hmm. Melih Cevdet'in bir şey vardı. Aslında hep bire indirgeme var. On Atkutlar'da diyordu. Hmm. Ve onları bir araya topluyordu. İşte anahtarlardan bahsediyordu. Göklerden, top seslerinden, hallardan, yastıklardan, horozlar, kadınlar, bunların hepsi aslında bir olup çıkı veriyor On Atkutların dünyasında. ...diye anlatıyordu. İşte o bir olmak, yok olmakla birlikte ben de hı hı. E, gitmeye başladı yazı sürecinde. E, buradan bir şeyler çıkarmaya çalışmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Yo, gayet güzel. E, bir de zaten şu önemli bir şey bu tarz kitaplarda bence... E, ...yani bir yazarı kuşatmaya m, aday kitaplarda... E, Farklı yönleri ortaya çıkarırken işte senin yazında olduğun gibi yani bir dikkatin neye tekabül ettiğini de gerçekten anlatmak gerekiyor. Yani sadece bu nedir? Evet bu önemli ne oldu ama bunun ne olduğu üzerine düşünmek e, ve buna dair e, bir cevaplar ortaya koymak aslında bu soruya başka cevapların da verilebilmesi için bir yol oluyor. Hı. Hı. Yani başka şekilde düşünebilmenin de önemli bir yolu. Bir de bu tarz e, kitapları hazırlamak son dönemlerde... ...ben de yaptım. <gülüyor> <gülüyor> e, yani hazırlamanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü... E, ...yazarları okumak için... ...bizde kılavuzlar yok... Evet. Ee, ...sadece maalesef eserleri var... ...ortada... Ee, ...üniversitelerde yapılan tezlere de... ...her zaman ulaşamıyoruz... ...her ne kadar işte tez sayfasından... ...yökün ulaşılabilir olsa da... ...ya da tezler her zaman... E, ...yani akademi için... ...yazıldığı için yazıldığından... ...dışarıdaki okuru çok kuşatır... ...hale evet. gelmiyor... Ee, bir de bu çok yazarlı kitapların şöyle de iyi bir tarafı var, ee, herkesin farklı farklı baktığı, herkesin yani mesela aynı metne on kişi çok farklı bir şekilde bakabiliyor ve birinin görmediğini öteki görebiliyor. Ya da iki yazar kendisi konuşabiliyorlar yani onların konuştuklarını görmek ve onların nasıl konuştuklarını görmek de bence bir bu tarz kitapların ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şey. Tabii yayıncılar açısından satışları nasıl, <gülüyor> <Sanırım> hiç bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> satışları onların nasıl bir tabii bilemiyorum. Ama yani okurlar olarak tabii sizler de akademisyensiniz, üniversitede çalışıyorsunuz, öğrencileriniz var. Bir yazarı bu tarz kitaplar da değil mi? Bilmiyorum sizin düşünceniz nedir bu konuda. Kuşatmak, e, yani kılavuzların olmadığı bir e, yol göstermek. Yol göstermek. Evet. Yani tamamen bu okumalara bağlı bir onat kutlar olmayacak elbette hiçbir zaman. E, ama oradaki bir cümle başka bir şeye e, kapı açabilecektir. ...ki bu yazıların hiçbirinde bitmiş yazılar olduğunu ben düşünmüyorum. Yani kendi içlerinde de değişebilecek yazılar. Daha sonra tekrar okunduğuna tekrar... ...belki klasik bir ifade bu ama... ...hakikaten belki işte 1950 kuşağını e, anlatacak olsak... ...hiç bitmeyen okumalar e, demek olabilir. E, bu yazılar da öyle oldu dolayısıyla. Evet bir de şey de var sanırım... ...Nuat Kutlar gibi böyle kanon dışı diyebileceğimiz Hı -hı. yazarlar... ...özellikle e, Edebiyat İleştirisi'nde... Ya böyle görmezden gelineyor gibi ya da böyle göz ardı edilmeye daha kolay bir alana, oraya bir boşluğa düşme ihtimali daha yüksek oluyor. Ee, Belki var demek için biraz, bir şey. Biraz evet. Tekrar böyle bir, e, o iyi oldu aslında yani. 16 evet. Kutu'nun kitaplarından bir dolaşıma Tabii, girdi. Tabii çok. E, aslında bu, bu anlamda bizim için yeterli. Yeterli. Şey. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet peki e, giderek e, çok az bir süremiz kaldı. Var mı yeni? ...yapmak istediğiniz bir şey. Var, <gülüyor> Var, tabii ki. Tabii açıklamak isterseniz... <gülüyor> ...burada ee, şimdiden... kitapla ilgili şeyi söyleyebiliriz. Tabii. Ee, genelde bu tarz kitaplarda... ...önce bir sempozyum oluşturulur... ...sonra kitaplaşır... ...bu öyle bir kitap olmadı ama kitap üzerinden bir e, konuşma gerçekleşecek 15 Aralık'ta. E, Mustafa Saﬀet Gülsün Merkezi'nde olacak. Yine Hı -hı. Firuzan olacak. Şahkhalon e, olacak. Hı, sinematik. E, evet Hı -hı. yani birkaç isim daha belki eklenebilir. E, böyle bir e, anma, toplanma, e, kitap üzerinden yine bir e, iş <gülüyor> devam etmiş olacak. <gülüyor> evet bu çok iyi oldu. Buradan Hı -hı. da duyurmuş Hı -hı. olalım. Hı -hı işte 15 Aralık'ta tekrar onat kutları konuşmak evet. e, için bir e, vesile daha olmuş olacak e, bu şekilde iyi evet, e, böyle e, e, evet. Çok teşekkür ederiz <gülüyor> teşekkür arkadaşlar <Herkesef>. <gülüyor> e, bugün 94.9 açık radyoda günün ve güncelin edebiyatında Burcu Şahin ve Aslan Erdemle birlikte onat kutları konuştuk Hoşça kalın görüşmek üzere